94.9 burası ve bendeniz Bir Açık Yeşil programı daha ve bendeniz Ömer Madra. Bu sefer Ümit Şahin yok ama canı kolundan tutup soktuk. Çok sayıda çevreyle ilgili Yeşil'le ilgili inanılmayacak çok sayıda program ve haber var. Yorumlanması gereken beraber ancak altından kalkabiliriz diye. Evet tekrardan merhabalar. Evet, dinleyicimiz Birhan Baran'a da desteği için çok teşekkür ederek başlayalım. Çok sayıda haber var dediğimiz gibi. Bir tanesi mesela Marmaray projesinde sona yaklaşılırken bir milyon metreküplük hafriyat inşaat öncesinde önemli bir fay hattının geçtiği duyuruldu oradan. Çınarcık çukuruna dökülmüş Burak Coşan'ın haberiydi bu dünkü Hürriyet Gazetesi'nden. ...ve bu tip kelime oyunlarından çok hoşlanıyor muyuz bilinmez ama... ...bu seferki gerçekten hak eden bir nitelikteydi başlığı haberin... Fay canına diyordu. Marmara'nın hafriyatı Çınarcık Çukur'una döküldü. Yani 29 Ekim'de açılması planlanıyor. Bir milyon metre küplük bir hafriyatın yani kazılardan çıkan toprağında... ...Çınarcık Çukur'una boşaltılma işlemi tamamlanmış. Bu gerçekten... Deprem uzmanları ve çevre mühendisleri de konuya tepki göstermişler. E, yapılan işlemi mesela depremi etkilemez ama organizmalar katledildi şeklinde değerlendirenler var. Profesör Doktor Naci Görür'den de bu konuda bir açıklama var. Tek boyutu bu da değil. Mesela kazılar sırasında yerleşimin 300 yılda bir terk edilmesine neden olan bu fay hattına dökülen bozulmaların çıkarıldığı yer aynı zamanda yani küçük çekmece gölü havzasında bulunan bölgede. ...henüz adı bile kesinleşmeyen bir yerleşim alanı var ve İstanbul'un tarihini sil baştan yazılabileceği söyleniyor. Radikal Gazetesi'nden Ömer Erbil'in haberiydi bu. Yani İstanbul'un tarihi tekrar baştan yazılabilir bu e, buluntular sayesinde. Yazılıyor zaten İstanbul'un tarihi tekrar ama bu buluntular sayesinde yazılmıyor. Kemirgenler faaliyette başka türden iş makineleriyle yeniden yazılıyor ve bir daha da asla geriye... ...getirilemeyecek şekilde gidiyor. Yani Naci Görü de demiş ki... E, ...bu ekiplerin koordinatörlüğünü yaptım. Ulusal ve uluslararası ekiplerle... ...Çınarcık Çukuru'nda... ...1250 metreye dalış yaptım. Günde 7 saat çalıştım. Bu yapılan işlem... ...dipteki yaşamı öldürmekten başka bir şey değildir diyor. Bentonik bir yaşam var diyor denizin dibinde. Her türlü canlı yaşamın olduğu bilinir dip bölgelerde ve canlı yaşamı kirlilikten dolayı bitme noktasına gelmişti. İnanılmaz bir yaşam var. Bu Akdeniz'den taşınan temiz suların etkisi var ama bu 1 milyon metreküp toprağı oraya dökenler bu organizmaları katletti. Depreme etkisi olmaz demiş. Ee, Oğuz gün doğdu da Jeofizik Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden ...depreme herhangi bir etkisi olmazdı o da söylemiş... ...ama yapılan işlemle doğal yaşama muazzam bir zarar verildiğini söylemiş. Deniz yaşamını büyük ölçüde etkiliyor... ...çok yazık diye konuşmuş. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mühendisi Menekşe Kızıldere'de... ...dipteki canlı yaşamı üzerine toprak örtüldü demiş. Gerçekten... Özellikle 99'da Marmara depreminden sonra hayatımıza giren bir kavram bu Çınarcık çukuru. Şimdi bir kez daha hayatımıza giriyor ve e, Faycan'ın e, şeyi de hak ediyor doğrusu. Çok tanımını hak ediyor. Evet. Yani aslında ediyor. bunu kullanabileceğimiz bu başlığı ve ya da bu tanımlamayı kullanabileceğimiz oldukça fazla olay var. Bunlardan bir tanesi de Ankara'da meydana geldi dün. Ee, Ankara'da ağaç eleminin polis müdahalesi şeklinde yine hürriyet'in internet sitesinde görebilmek mümkün bu haberi Ankara yeni mahalle Yunus Emre Kavşağı Yeşil alanına teleferik yine bir teleferikten bahsediliyoruz Bursa'da olduğu gibi teleferik durağı yapılması için 40 yıllık ağaçların kaldırılmasına protesto eden bir gruba bir bakalım nasıl bilin bakalım nasıl müdahale edilmiş gaz evet başka su tazilikli su evet ama plastik mermi yok bu sefer onu da söyleyeyim hemen Ee, dün akşam saat dokuzda. Cennet cin, adı altı. Evet, yani. dün akşam saat dokuzda toplanan gruba çevik kuvvet ekipleri saat 11'de müdahale etmiş. Ee, Yunus Emre Kavşan'da toplanan yaklaşık 200 kişilik eylemci gruba biber gaz atılmış, tomalardan tazikli su sıkılmış. Müdahalenin ardından alanda tekrar toplamaya başıp ba toplanıp tekrardan protesto eylemini gerçekleştirmeye başlamışlar. İnsanlar e tepkilerini sunmuşlar. İkinci kez uyardığı söyleniyor emniyet güçlerinin ve gene polis biber gazlarıyla e, tam gece yarısında 10 dakika geçe müdahale etmiş. Yeni mahalle Yunus Emre Yeşil e, alanına yapılması planlanan bu telefi, teleferik durağı için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin daha önce düzenlediği sahur operasyonu, sahurda gelip tomalarla beraber gerçekleştirdikleri operasyon çevre sakinlerinden büyük tepki topla, toplamıştı. Neden? Çünkü Halkın, tepkisini çek, halkın tepkisine çekinen Büyükşehir Belediyesi ekipleri 21 Temmuz gecesi bu sefer saat 3'te Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA'larla düzenledikleri operasyonda Yunus Emre yeşil alanındaki yaklaşık 40 yaşındaki 35 Karaçam'ı sökmüşlerdi. Teleferin ikinci durağının yapılacağı yerde de aynı bir hikaye, aynı benzer bir hikaye mevcut. 1475 metrekarelik Yunus Emre kavşağında yaklaşık 35 Karaçam'ın bulunduğunu aktaran çevre sakinleri... Ee, bu ağaçların da 40 yıllık olduğunu söylüyorlar. Her iki durakta evet, da böyle, böyle bir, bir karaçam katliamına gidiliyormuş. Pek çok izine rastlanıyor. Demin sözünü ettiğimize dönecek olursa küçük çekmece havzasındaki kazılar da bilinmeyen antik döneme ait su yolları dev bir sarnıç, iki liman ve meydanla bir saray yapısı olduğu düşünülen büyük bir yapı kompleksi ortaya çıkarılmış ve avcılardaki fay hattı da tespit edilmiş. Yani Bizans'ın En önemli yani bir şey arkeologların ve antropologların da daha tam bilemediği yepyeni bir çok önemli bir medeniyetle ilgili. Yani İstanbul tarihi için yeni bir sayfa demişlerdi. Küçük Çekmece Gölü Hafızası'nda bulunan ve henüz adı bile kesinleşmeyen bir haber Radikal'in CNN Türk işbirliğiyle Ömer Erbil'in. ...nüz taşıdığı bir haber... ...henüz adı bile bilinmiyor... E, ...Batonea... ...adıyla anılıyormuş ama... ...kazı ekibi bunu bilimsel olarak henüz... ...kanıtlayabilmiş değil... ...kazı başkanı da aydın günde... ...buraya şehir demektense yerleşme daha... ...doğru olur çünkü şehir olması için... ...gereken nitelikleri henüz tamamlayamadık ama... ...çok büyük yol ve limanlar var... ...demiş... Ekipten Profesör Hamdi Sayar'a göre de, Mustafa Hamdi Sayar'a göre de bir Roma istasyonu. Eski çağlarda bazı yerleşmeler var ki şehir ama şehir statüsünde değil. Burası İstanbul'la Balkanlar arasında bir yol istasyonu diye son derece önemli bir bulgudan bahsediyorlar. Ama onun da yani yerleşimin 300 yılda bir terk edilmesine neden olan fay hattı da bulunmuş. iki fay kırığı. Tabii bunun da ne olacağı konusunda çok ciddi tereddütler var. Evet. Ee, aslında çok fazla haber var bu kalıntılarla. Daha doğrusu bu tek dişi kalmış canavarın kalan dişlerini de topraktan bulunup sökülüp atılması işlemine dair. Bunlardan bir tanesi de e, İstanbul'da İnönü Stadı'nın altından çıkan e, kalıntılarda Bizans kalıntılarında görüldü. İş makineleri Yine üst altını kazarken buldukları Bizans kalıntılarını yine aynı hışımla beraber toprağa gösterdikleri hışımla beraber tarumar yapmışlar. ya Evet bu tabi akıl alır bir iş değil çünkü yani resmen e, tonozlu bir yapı Bizans'a ait olduğu tahmin edilebilecek olan ama daha ne olduğunu araştırmaya anlamaya imkan olmadan ve soruşturmaya hatta bunu önceden de bildiklerine Ve buna rağmen kazıya devam ettiklerine dair bazı ibareler de vardı haberde. Çok çarpıcı bir durum Ve Anlatılana bakılırsa da hiç canları yanmıyor bu kepçeleri sallarken. Evet yani şirketin doğrudan doğruya oradaki stadyumun üzerinde şey konuyordu aslında hatırladığım kadarıyla. Bu daha çok işte bu memleketin aziz evladı Erdoğan diye büyük bir pankart açılmıştı şirketin sahibi olduğu e tahmin ediliyor. iki saat kadar kaldıktan sonra dev portre indirilmişti. Fakat bu hiç gözünün yaşına bakmadan çıkan yapıyı moloza dönüştürmesi de akıl almaz bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Tarihe tabii. saygı olarak nitelendirebilmek mümkün değil galiba. Bir daha geri döndürülmesi imkansız bir tarihsel katliam olduğundan bahsetmemiz evet, mümkün. Bir diğer katliam da Kule'de yaşanıyor. Kule'nin yüzlerce yıllık verimli toprakları molozla kaplandı. Deniliyor. Bir saniye Bilgi şeye de bir, bir saniye döneyim buldum haberi. Evet yani bu Elif İnce'nin haber takibi bu. İstanbul Arkeoloji Müzesi'lerinden uzmanlar bir ihbar gelmiş ama dün saat ...17 civarında iş makineleri tarafından paramparça edilmiş tarihi eser kalıntıları. Bu dünya çapında bir skandal aslında. Gerçekten yani. Tonozlu tarihi eser kalıntıları ortaya çıkınca... ...İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeolog görevlendirmiş... ...ama müze raporu tutulduktan birkaç dakika sonra neredeyse yani... ...saat bile değil... Saat 17 iş makineleri tarafından paramparça edilmiş. Yani başbakan sürekli olarak vandalizmden barbarlıktan söz ediyor. Fakat bu yapılanları asıl barbarlık ve vandalizm bu yapılanlar için, yani suç olmanın ötesinde bu tarihi bir yıkımdan bahsediyor. Ama istisnai bir durum olmakta görebilmek, istisnai bir durum olduğunu görebilmekte de mümkün değil. İstanbul tarihini yeni baştan yazan bu Bizans kalıntıları. Bu Marmaray kazısı sırasında ortaya çıkan Bizans kalıntıları karşısında başbakanın ne söylediğini hatırlıyorsunuzdur. Birkaç çanak çömlek tanımlaması yapmış. Evet. Yani artık kural haline gelmeye başladı galiba bu çanak çömlek tanımlaması. Fakat çok ilginç aslında Kültür Verliklerini Koruma Bölge Kurulu. Üç numaralı hem de Kültür Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı'na gönderilmiş tarihi eserin sahi, tahribi suç. Ciddi bir suç. ...yani her türlü etik... ...ahlaki şeyinden vazgeçtim... ...ciddi bir e, suç da teşkil kanuni, ediyor. Tabii. Evet kanuni bir suç. E, ve bu durumda... ...kurul 7 Mayıs'ta bir karar almış... ...tarihi eser çıkarsa... ...stadın altından durdurulmalıdır... ...inşaat demiş... Ee, müze müdürlüğü ve kurula bilgi verilsin demiş. Uygulama durdurulmuş. Yani biliniyormuş aslında. İnönü stadı yapılmadan önce aynı alanda saray atlarının bakıldığı... ...İstabli Amire yani ahırlar, saray tiyatrosu ve iki adet gazhane binasında bulunduğu fotoğraflarla belgelenmişti. Aynı raporda da stad altından 6 metre genişlikte ve 3 metre yüksekliğinde tüneller oldu. Büyük bir yapılanma yani. Bu tünellerinde Taksim, Nişantaşı, Fulya ve Ihlamur'dan gelen suların saraya zarar vermeden tahliye edilip denize ulaşmasının sağladıkları vurgulanmış. Yani büyük bir tünel kompleksinden bahsediyoruz. Tahliye kompleksinden. O da gitmiş. Tarih parçalanmış İnönü stadından. Çünkü bekleyememiş şirketi. Çünkü kar... ...etmek zorundalar... Evet. Bu ...durdurulursam... E, ...çok büyük e, zarara uğrayacaklarını... ...düşünüyorlar herhalde... ...o zaman şeyin canı cehenneme denebiliyor tabi... ...Bizans kalıntıları... ...Bizans kalıntıları tarihi, tarihi kalıntıları evet. ...evet onu da geçelim... ...Osmanlı kalıntıları ...dönelim mi Yedikule'ye... Evet, ...daha yedi... tekrar bir giriş yapalım... ...Yedikule'de ne oluyor... ...Yedikule'de yüzlerce yıllık verimli toprakları... ...Moloz'la kaplanmaya başlandı... Ee, Osmanlı belgelerinde bahsi geçen kuyular, su havuzları, eğimli araziye yapılmış teraslar gibi 17. yüzyılın tarım teknolojisini günümüze taşıyan yapılar da yok olma tehdidi altında. Ve bugünkü bostanların e, deniyor bir gün gazetesinde manşetten verdiği haberde e, Osmanlı döneminde Makedonya'dan göçmüş mevsimlik işçilerin devraldığı gelenekte aynı şekilde yok ediliyor. Alexander Shopov'la yani tarihçi 7 Kule Bostanları'nda araştırma yapan tarihçi Alexander Shopov'la bir söyleşi gerçekleştirmişler ve Bostanların tarihini konuşmuşlar. Bostanlarla birlikte önemli tarihsel verilerin de yok olacağını söylemiş. Shopov ve söyleşi sırasında sözlü saldırıya da uğramış söyleşi sırasında. Evet. Ama sadece Şopov değildi sözlü ve e, fiziki saldırıyor uğrayanlar. Tabii yedik Gülük bostanlarını koruma girişiminden de, de bir e, önemli bir açıklama var basına ve kamuoyuna. Gayet etraflı hepsini okumamız imkan yok burada ama Bütün Yani şöyle diyorlar 6 Temmuz'dan bu yana Farklı mesleklerden bir grup uzman ve gönüllü Antik bir şehir bölgesi içinde Mevcut dünyanın en eski Tarım alanından bahsediyoruz Yani bu Bizans filan da değil Yani birkaç bin yıldan da Bahsetmiyoruz 10 bin yıla kadar varan İnsanlığın en eski yerleşim ve tarıma geçmesi de Zaten 10-11 bin yıl oldu insanın dolayısıyla en eski Tarım alanı diyorsak Bilindiği kadarıyla medeniyetin merkezinin noktalarından bir tanesi. Bu haliyle biricik olan Yedikule bostanlarının modernite telaşı içinde ve ker içinde Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yedikule kapı ile Belgrad kapı arasında karasuları, surları iç koruma rekreasyon projesi adı altında. ...moloz ve niteliksiz toprak yığılarak ürün veremeyecek hale getirilmesini günbegün gün izledik diye başlıyor. Yani sorun yalnızca Bizans, onun Osmanlı mirası, ondan önceki medeniyetlerle ilgili değil... ...ve UNESCO'nun gayrimaddi kültür varlıkları arasında saydığı bostanların ve taşıdıkları geleneklerin ortadan kaldırılması da değil... Çok katmanlı bir hukuksuzlukla ve ekili ürünlerini toplamalarına dahi izin verilmeden yerlerinden edilmeleri de değil. Kara surları koruma bandında kalan ve sit alanı olan tarihi yarım bir parçası. Arazide herhangi bir uzman gözetimi yok. Denetimi yok. Kepçeler surların dibine dalıp arkeoloji müzelerinden uzmanların gözetimi olmadan kazı yapıyorlar. Ne var ne yok alıyorlar evet. bu kepçelerle. Bütün... ...başvurular yapılmış ve biz bu, bunu her yere bu kıyımı yıkımı bildirdik diyorlar. Anıtlar kuruluna, şehir, çeşitli yerlere, kültür varlıklarını koruma, bölge kuruluna filan. Bu mücadelede profesyonel ve özel hayatlarımızdan, tatilimizden... ...gelir getirici işler yapabileceğimiz zamanlardan fedakarlıkta bulunduk. Kimseden takdir beklemedik. Lakin hakarete, itham ve iftiralara... ...mafyatik yıldırma girişimlerine ve son olarak çıplak şiddete maruz kalmaya da hazırlıklı değildik diyorlar. Biz böyle bir dünyada yaşamıyoruz ve bizim yalnızca mütevazı hayatlarımız değil... ...aynı zamanda ahlaki pozisyonlarımız, kamu yöneticilerinin de tarafı olduğu, önlemini almadığı, ortamını oluşturduğu... ...bu, bu tür kişilik hakları ihlallerine karşı bizi savunmasız bırakıyor diye. Çok önemli bir açıklama bu. Evet. Ve biz... Sürekli basın açıklaması 8 Temmuz'daki ve yıkımı duyup gelen çok sayıdaki protestocuların eylemi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in ekibiyle olay yerine gelmesi müdahil olması takibinde bir grup mahalleli tırnak içinde karşımıza çıkartmasıyla neticelendi. Her nasılsa izleyen günler boyunca biz hep karşımızda aynı 10-15 kişilik mahalleliği bulduk. Sur içi bostan boyunda takribi yaklaşık bin kişi ikamet ediyorsa onların içinden hep aynı 10-15 kişiyi son derece saldırgan bir üslupla karşımızda bulmamızın rastlantı olmadığını düşünüyoruz diyorlar. Sonra da çok ayrıntılı bir detay, detaylı bir şey verilmiş. Yani cep telefonuna yani bizi haberler yapılıp hep medyada bizi halk kategorisinden dışladı hem de kamuoyunda biz kule'nin en büyük ihtiyaçları arasında bulunan park, sosyal ve rekreatif alan düzenlemelerine karşıymışız gibi, karşı çıkıyormuşuz gibi yanlış ve manipülatif bir intiba yarattı diyor medyada. Ve hedef haline de geldik. Bir arkadaşımızın cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gece yarıları tedirgin edici mesajlar geldi. Ve cep telefonuna gelen mesajdaki cümlenin aynını bir iş makinesi operatöründen de işitmiş. Yani inanılmaz bir e, olaydan bahsediyoruz. İki kadın arkadaşımızın radyo programı çalışmaları ve o sırada yine olay yerine intikal eden belediye başkanı Demir'le kurmaya çalıştıkları diyalog... ...daha sonra yeniden karşımıza çıkacak olan ve belediye başkanının korumasıymışçasına hareket eden bir kişi tarafından son derece kabaca sekteye uğratıldı... O malum on kişi dışarıdan gelip burayı karıştıramazsınız siz kim oluyorsunuz yedi kuleye burnunuzu sokuyorsunuz yarın da gelirseniz burada orman kanunları işler burası taksim değil burada da gezi yapmaya geliyorsunuz bostancılardan para alıyorsunuz ve benzeri hakaret itham ve tehditleriyle karşılaştık. Her birini teşhis edebilecek durumdayız. Hepsinin kayıtları var diyor. Yani fotoğraf çeken insanlara seni burada fotoğraf çektiğini görürsem fena yaparım diyorlar. Ya da e, Alexander e, Soporova yani e, Harvard Üniversitesi'nden gelen talihsiz tarih öğrencisine de aynı şekilde e, seni burada görürsem oyarım gibi ithamlarda bulunup tehdit ederek hakaretlerin dozajını da arttırdıkları da bir gün gazetesindeki mülakatla mevcut. Evet, Herkese biliniyor. Arkeolog Yiğit Özar'la İstanbul Üniversitesi'nden... Ee, çevre sorunları ana bilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Ayten Alkan'ın da orada bir televizyon kanalının çağrısıyla röportaja gittikleri yıkım alanında aynı grup, aynı kişiler tarafından hak sözlü saldırılar, hakaretler ve fiziksel saldırı girişimcileri habercilerin haber yapmasına, arkadaşlarımızın da görüş ve bilgilerini paylaşmasına mani olmuştur diyor Ayten ...Alkan'a yakışıksız şekillerde hitap, fotoğrafını çekmeye çalışmalar... ...sürekli fiziksel temas girişimi, Yiğit Özar'ın tartak, tartaklanması, tehditler... ...ve bir saat boyunca yaya olarak takip etmişler. Nihayetinde de plakasını neyse ki alabildikleri otomobilinde teşhis etmişler... ...takipten vazgeçtiklerini duyurunca. Ve olayı şikayet konusudur diyorlar, bildiriyoruz. Bundan sonra yargıya intikal edecek... İlgili fotoğraf, video ve ses kayıtları, kişinin ismi ve konumu, yargı süreci başlayana değin bizde mahfuz. Fatih Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya müteahhit firmanın şu andan itibaren söz konusu kişinin kendileriyle bir münasebeti olmadığı doğrultusunda yapması muhtemel her açıklama bizler nezdinde yok hükmünde olacaktır. Defaatle yakın mesai içinde olduklarını gördük ve dahası... Bundan böyle herhangi birinin başına gelmesi muhtemel her türlü musibetin de nihai mesullerini bu ortamı yaratan ve mesai içinde oldukları bir kişinin hukuk dışı ve taciz, tehdit, saldırı ve takibe varan davranışlarını yönlendirmese dahi bu konuda herhangi bir önlem almayan, Fatih Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve her nasılsa ihale sürecine dair hiçbir bilgi edinmeyi başaramadığımız üstlenici firma olarak add edeceğiz. Ve şunu da eklemek isteriz diye bitiriyor. Biz tam bu kamuoyu ve basın bilgilendirme notunu tamamlıyorduk ki aramızdan yıllarını ve akademik hayatını bu alana vakfetmiş bir tarihçi arkadaşımızın daha arazide, Bildiğimiz kişilerden biri tarafından tehdit, darp ve kaçırma girişimine maruz kaldı. ortada kalmış bir iki bostancı tarafından tırnak içinde kurtarıldığı bilgisini aldık. Söz konusu vaka da savcılığa intikal edecektir diyor işte senin diye. Hı hı. bir günden... Alexander Şopov'un. Bütün bu terörün bizi, doğa, tarih, şehir, toplum yararı için, mesleki sivil mesuliyetlerimiz için verdiğimiz bu mücadeleden uzaklaştırmayacağının da bilinmesini istiyoruz. Kamuoyunun ilgi ve bilgisine saygılarımızla kule, Bostanlarını Koruma Girişimi'nin durum böyle. Evet doğrudan fiziki saldırılarda başlamış olduğuna dair haberler de geliyor. Yedikule bostanlarını savunan insanlara karşı. Evet, bu durumun vahameti tamamen ortada. Bir parça çalmadan önce birkaç şeyi daha ekleyelim. Sonra da bostanla ilgili bir parçayla belki bitirebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Milli Park'ta Hidroelektrik santrale HSE onay vermiş olması da olağanüstü bir durum doğrusu. Ee, ...bu T24'ten aldığımız bir haberdi e, ...özellikle girilip... E, ...fotoğrafları da... ...izlemesini... E, naçizane tavsiye ediyoruz dinleyicilere... ...yeni bir doğa katliamı... ...yaşanacağı yolunda uyarılar var... ...Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün... ...raporunda... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı... ...Antalya'da Milli Park içinde yer alan... ...32 endemik yani tamamen... ...o bölgeye dünyada bir tek orada... ...yetişen... E, ...türü barındıran Kesme Boğazı'nda HES yapımına onay vermiş durumda. Kemer'de Bey Dağları Milli Parkı ve Güney Antalya Turizm Alanı içinde... ...turistlerin dinlenme, serinleme ve rekreasyon amacıyla... ...çok sık ziyaret ettikleri Kesme Boğazı deresi üzerinde... ...HES yapımı için onay verilmiş. 24 Temmuz Çarşamba yani bugün... 14'te Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda halk katılım toplantısı yapılacak proje, HES projesi için. Ve HES'e karşı görüş bildirilen kurumlardan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün raporu yeni bir doğa katliamı uyarılarını uyarılarına yer veriyor. Beydağları Sahil Milli Parkı ve Güney Antalya Turizm Alanı içinde yer alıyormuş. Ve yani Doğa bir daha geri getirilemez şekilde gidecek diyor. Hem turizm hem de asıl bu doğanın tahribi. Yani kemer orkidos, orkidesi, olimpos safranı gibi e, çok özel şeyler var. Fotoğraflarını hakikaten görmek lazım. Anadolu orkidesi, arı orkide, italik orkide ve dev orkide. Bunların sayısız familyalara ait 111 cins, 51 familyeye ait 111 cins ve 100 38 takson yani tespit edilmiş, sıralandırılmış. Bunlardan 32'si endemik, ikisi çok tehlikede, altısı en tehlikede, sadece tehlikede. Dokuzu zarar görebilir, biri de tehdit altına girebilir kategorisinde. Ee, ve e, bu da tehdit altındaki bir durumdan bahsediliyor. Yani, ama bunların hepsi zaten çözümün barajlarıymış. Ee, daha doğrusu Güneydoğu'dakilerden bahsetmek gerekirse. Akil İnsanlar raporunda altı çizilen baraj tepkisine Orman ve Su İşleri Bakanı Vesel Eroğlu'dan jet yanıtı gelmiş. Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu'da yapılan 35 baraj, baraj için bakan Eroğlu süs için yapmıyoruz. Barajların çözüm sürecinin ekonomik yanı olduğunu belirtmiş. Ve her gittiğim yerde gölet sulama tesisi ağaçlandırma dere ısla istiyor. Vatandaşın talebi önemli demiş ve örgütün engellediğinden bahsetmiş ki örgütün engellediği Örgüt mü? Evet evet terör örgütünden bahsediyor. Zannedersem PKK'yı itham ediyor. Ve aynı zamanda Veseleroğlu'nun 13 Temmuz'da yaptığı bir konuşması vardı kendisine nereye gerekiyorsa karakollar yapılacak, yapılmaya devam ediyor. Bunu özellikle belirteyim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ve su olmayan evde karı koca bile kavga eder şeklinde aslında en önemli çıkarılması gereken yer konuşmasında bu kısım var. Heslerin, hesler elektriğin sigortasıdır. Heslere elektrik tepkiler enerji payından pay almak isteyenlerce çıkarılıyormuş. Ve hesler sayesinde doğalgazda yılda 15 milyar dolarlık tasarruf ettiğinden bahsediliyor ve şöyle bir örnek örnek vermiş. Çözüm sürecinin temelinde ekonomi atar. Su olmayınca evde bile kavga çıkar. 1993'te bizim evde sular bitmiş, çamaşırlar yıkanmamış. <gülüyor> su akmayınca eşim İSKİ Genel Müdürlüğümden. Ne diyorsun? Önce koskoca su profesörüsün evde su akmıyor demez mi? Ben de İSKİ Genel Müdürü olsam akıtırdım demiş. Şeklinde bir hikaye anlatıyor. Bu ses ne? Bir daha alayım. Bu dişlerini sıkan komşu sesi. Hayır. Neden? Kemirgen sesi. Dişlerini sıkan komşu sessiz de olabilir. Sadece kendi evinizde <gülüyor> sadece kendi evinizde olmuyor galiba. Siz o suyu tuttuğunuz zaman aşağıdaki komşularınız daha doğrusu coğrafi olarak komşularınız aşağıda bulunan komşularınız Suriye ve Irak gibi yerlerde de bir su ketsin gidecekler. Yani sizin profesörünüz profesör de Suriye ve Irak'takilerin profesörü profesör değil mi gibisinden bazı sorunlar olabilir. Ama bakan hattı. Su olmayan evde Kara ve koca bile kavga edebilir. Evet ve duruma uygun bir şarkıyla bitiriyoruz. Barış Manço'dan dinleyeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Ke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim, sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anla sanki dilim tutuldu bir anda konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim senin için çarpan şu kalbi görme demiştim Tam elini tutmak üzereken aşkırma itiraf edecekken sokaktan gelen o sesne yıkır dünya